Ebrehe'nin hücuma geçtiği gün Muharrem ayının on yedinci günüydü. Günlerden de pazardı. Boş bir şehri yakıp yıkmak elbette ki kolaydı. Hücum emri verilince öndeki fil olduğu yere çöktü. Onu kaldırmak için her yolu denediler. Sonunda başardılar. Fakat fil Yemen ya da Şam gününe çevrilince koşuyor, Kabe'ye çevrilince yere yığılıyordu. Kabiye ezmek için getirilen fil, sağa sola koşarak birçok askeri ezdi. Filin bu hareketi onlar için çok açık bir ihtardı. Fakat Ebrehe'nin gözü hiçbir şeyi görmüyordu. Hücuma devam etti. Kabe'yi yıkmak için koşuşan askerleri o sırada deniz tarafından gelen kuş sürüsüne pek önem vermediler. Kırlangıçlara benzeyen bu kuşlar, biri gagalarında, ikisi de ayaklarında olmak üzere üç taş taşıyorlar. Kur'an'da Ebabil adıyla tarif edilen kuşlar, ordunun üzerine geldiklerinde taşları bıraktılar. Taşlar küçüktü ama Ebrehin'in günahları gibi ağırdı. Bir mermi etkisiyle dokunduğu her canlıyı perişan etti. Askerlerin birçoğu kesilmiş başaklar gibi yere serildi. Bu taşlarla yaralanıp kaçanlar da olmuştu. Fakat onlar daha sonra birer birer öldüler. Ebrehe de bunlar arasındaydı. Kuşların attığı taşlar ordudaki hayvanların çoğunu öldürmüştü. Fakat Kabe üzerine gitmemenin bir mükafatı olarak Mahmud adındaki fil sağ kurtuldu. Taş yağmuru kesilince korkunç bir yağmur başladı. Arkasından bir sel gelip askerlerin ölülerini silip süpürdü.